1570 numaralı konu Hazreti Ebubekirle Ömer'in Müslümanları Hazreti Peygambere salavat getirmeye teşvik etmeleri. Evet, Hazreti Ebubekir şöyle buyurmuştur: "Hazreti Peygambere getirilen salavat günahları suyun ateşi söndürmesinden daha iyi ve daha fazla imha eder. Hazreti Peygambere verilen selamsa köle azat etmekten daha üstündür. Aynı şekilde Hazreti Peygamberi sevmek de can bağışlamaktan ya da Allah yolunda çalınan kılıç darbelerinden daha efdaldir." Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur, yapılan dua yer ile gök arasında durur ve hz, peygambere salavat getirilmedikçe de bir tek kelimesi dahi Allah'a ulaşamaz, Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur, Hazreti Peygambere salat getirilinceye kadar yapılan dualar perdelenir, salat getirildiğinde dua yükselerek Allah'ın katına çıkar.